Boş, Yaşam İçin Teknoloji. Merhaba. Ben Zeynep Ezgi Kaya. Bir süreliğine Uygar Özesmirne programı ben sunacağım. Kendisi 1 Kasım'dan sonra yeniden sizlerle birlikte olacak. İklim değişikliğinin insan medeniyetini nasıl olumsuz etkileyebileceğinin son örneği Sandy kasırgası oldu. Kasırga Atlas Okyanusu üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu en yoğun olan bölgelerine doğru yaklaşırken sel ve olası bir yıkıma karşı hazırlıklar sürüyor. Meteoroloji uzmanları, kasırganın yerel saatle gece saatlerinde karaya vurmasını beklediklerini ve 50 milyon kişiyi etkileyebileceğini söylüyor. Yağış nedeniyle New York'ta kapatılan metronun bazı istasyonlarını su bastığı bildirildi. Ulusal meteoroloji dairesi, doğu sahilinde eşine rastlanmamış deniz kabarması ya da dalgalanması olacağı uyarısında bulunuyor. Kasırganın hızının yer yer saatte 140 kilometreyi bulduğu belirtildi. Ve son 27 yıldır dünyanın en büyük iki borsası olan Nasdaq ve New York borsaları kötü hava koşulları nedeniyle işlem yapmadı. Sandy kasırgasının başkanlık seçimlerine sayılı günler kala Başkan Barack Obama ile Cumhuriyetçi rakibi Mitt Romney arasındaki rekabeti etkileyebilecek bir ekim sürprizine dönüşmesi ihtimali de var. Öte yandan kasırga başkanlık seçimi kampanyalarını etkiledi bile. Yarıştaki Obama ve Romney dün ve bugünkü kampanya etkinliklerini iptal etti. Her iki aday şimdiye kadar yaptıkları seçim çalışmalarında küresel ısınmadan ve etkilerinden hiç bahsetmemeleri nedeniyle eleştiriliyordu. Sandy kasırgasını bekleyen New York'ta bir grup aktivist bir gösteri yaparak iklim değişikliği konusunda adayların gösterdiği suskunluğu kınadı. Times meydanında toplanan 350 org aktivistleri iklim suskunluğuna son pankartı açtılar. Bilim insanları küresel ısınmanın Sandy kasırgası gibi birçok aşırı iklim olayının nedeni olduğuna dikkat çekiyor. Son yıllarda yeryüzünün ortalama sıcaklığı artmaya devam ederken ...atmosferin 1970 yılına oranla %4 daha fazla rutubet tuttuğunu ve bunun da yağmurları arttırdığı belirtiliyor. Antalya Nükleer Karşıtı Platform, nükleer santrallere karşı yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Platform sözcüsü Hediye Gündüz, Akdeniz çevresindeki hiçbir ülkede Akdeniz'e zarar verecek nükleer santral bulunmadığını hatırlatarak... ...Akkuyu nükleer santraline yönelik tüm itirazlara rağmen zemin sağlamlaştırma işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Platform üyelerinin Akdeniz'i seviyoruz nükleere vermiyoruz sloganıyla başlattıkları kampanya çerçevesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın'la bir araya geldiği toplantıda konuşan Gündüz Antalya sınırına 180 kilometre mesafede kurulacak olan Akkuyu Nükleer Santrali'nden Akdeniz'in kıyılarının, deniz canlılarının, tarımsal üretimin, kıyıdaki yerleşim yerlerinin ve turizmin büyük zarar göreceğini söyledi. Gündüz Akkuyu Nükleer Santrali kurulduğu takdirde soğutma için yaklaşık 700 bin ton su gerekeceğini, bu yıl Akdeniz deniz suyu sıcaklığının 32 dereceye kadar çıktığını, deniz suyu ısındıkça soğutma suyu gereksiniminin artacağını, bunun da deniz ekosistemini derinden etkileyeceğini anlattı. Gündüz deniz akıntısı nedeniyle soğutma suyunun turizmin ülkedeki kalbi Antalya'nın kıyılarına da dolacağını ve insanların radyasyonu deniz suyuna bulanacağını söyledi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen destekle yenilenebilir enerji alanında üretilen ürünlere bir yenisi daha eklendi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencilerinin bakanlıktan aldığı destekle üretmeyi başardığı Rüzgar Enerjisi türbünü bakanlıktan tam not aldı. Rüzgarların etkili olduğu bölgelerde hanelerin elektrik ihtiyacını karşılayacak türbin yakın zamanda seri üretime geçecek. Orta Doğu Üniversiteli öğrencilerin geçen yıl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teknoloji üretimi için verdiği 100 bin TL'lik desteğe başvurduğu, proje destek alınca bu yıl prototip üretimini gerçekleştirdikleri belirtiliyor. Üretilen rüzgar enerjisi, türbin prototipine bakanlık tarafından başarılı olduğu yönünde rapor verildi. Rüzgar türbininin hanelerin kullanımı için seri üretimine geçmeye ve pazarlamaya hazırlanan öğrenciler ise, temel hedefin cari açığa neden olan elektrik ihtiyacını bir nebzede olsa azaltmak ve yenilenebilir enerji kaynaklarını da bu projeyle daha iyi değerlendirmek olduğunu söylüyor. Yenilenebilir Enerji Kanunu başvuruları bugün sona eriyor. Enerji Piyasası Denetleme Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Yenilenebilir Enerji Kanunu destekleme mekanizmasından yararlanmak isteyen firmaların 31 Ekim tarihine kadar kuruma başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurmuştu. Yenilenebilir Enerji Kanunu desteğinden 2013'te yararlanmak isteyen lisans sahiplerinin başvurularına, konu üretim tesislerinin 18 Mayıs 2005 tarihi ve sonrasında işletmeye girmiş olması, başvuru tarihi itibariyle, Geçici kabulü yapılarak işletmeye alınmış olması, lisansına dâhil edilmiş kurulu gücünün tamamının devreye alınmış olması gerekiyordu. Perakende satış lisansı sahibi dağıtım şirketleri, bölgelerinde üretim yapacak lisanssız elektrik üreticileri için 2013 yılı yenilenebilir enerji kanun listesine kaydedilecek. Bu şirketler için yenilenebilir enerji kanunu destekleme mekanizması yönetmeliği uyarınca yapmaları gereken başvurular bugün sona eriyor. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesli. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.